Çocuğa bakalım. Çocuk uyuyor. Ne bakacağım Ben bunu bilmiyorum ki ne yapıyor. Uyuyordur, uyuyordur. Evet, bugün bir gezdirdik. Evet, gezdi, tozdu. Ondan hmm. sonra bayağı uyudu ama ya. Bakalım inşallah gece ne yapacak? Gecelerin efendisi mi olacak? <gülüyor> Yoksa gece bize izin verecek? Vallahi ee, gece, geceleri ediyorum. uyanırsa, şey işte sana da bahane olur, testini oynarsın. Evet. Bunu gördün <gülüyor> Güzelmiş. Eee şimdi evet bana bahane olsa da oynasam hakikaten. <gülüyor> şimdi bu bir balkon keyfi. Balkon keyfi mi bu? Evet bu. A, this, is, this is a balkon keyfi. Bunda ne konuşacağız? Ne oluyor oğlum? Karıştı. Karıştı, karıştı mı yok. Desneyi bunda mı konuşacağız? Ya ne bileyim işte geek bakışından giyik bakışına mı çevirelim istiyorsun bunu? Çevirelim mi? Olsun Bence mı? ortaya karışık olsun Anaset'in. Boş ver konuşsın işte. Tamam o zaman ya balkondayız madem balkon keyfinde destini evet. konuşuyoruz. Şu anda balkondayız daha sonra e, pek sevgili eşimin çiçekleriyle e, bezlediği evet. o yüzden de oturacak yer bulamadığımız balkonumuzdayız. Bu ne oğlum ağzıma giriyor lan çiçek. Evet bir her gelişimde soruyor çiçekler güzel olmuş mu diye. Evet her gelene çünkü bir balkonu gösteriyor bakın nasıl olmuş çiçeklerim nasıl falan diye. Evet. Lakin ben balkona çıkıyorum, bir sigara içiyorum, geri giriyorum yine. Dünyadan haberim yok. <gülüyor> ağzına sıçıyorsun çiçekten sigara. iç. <gülüyor> e, selam gençler demedin? Ha, demedim, değil mi? Demedim. Aa, çok ayıp lan. Evet. O büyük büyük şey, eee, showstopper. Selam gençler demedik. <gülüyor> selam gençler demen açılır mı oğlum podcast? Selam gençler. Nasılsınız? Nasılsınız? <gülüyor> Bunu anlamadım. Bu arada bu arada e, şey, e, 0-1 yaş arası çocuk bakılır. <gülüyor> çok güzel çocuk bakarım. Evet, hakikaten çok iyi bir ee, e, Baby bakıcı olarak Risto'yu <gülüyor> Risto tutmaya e, düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Risto the Baby Whisperer. <gülüyor> Yalnız oh, şöyle. şu anki halini görseler herhalde çok e, ekstra bir Eğlenirlerdi dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. E, şu andaki halimi mümkünse görmesin. Görmesin. <gülüyor> Ama e, biraz tasvir Ev edecek, e, tasvir edecek olursak. Duştan yeni çıktı. Duştan yeni çıkmış. Çıktık bu arada. Çıktık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Saygının sırt kıllarını şöyle trastladım. Sırtım, Sırtımız tabundan mı musun? Evet, sırtını sabunladım şöyle <gülüyor> Tıraşladım bir de. O. Oh. Başımda havlum var. Evet. Mesela... Oh, mis gibiyim. Üşütmeye değişti bir şekilde. Evet aynen. Bütün gün ee, terle. Ondan sonra eve gelince klimayı, pervaneyi aç sonra üşüt. Klimayı geber. da açamıyoruz. Çünkü daha bakım yaptırmadık. Onun için bir mikrop oluyormuş. Sonra böyle hasta oluyormuşsun. Ya falan. bir bok olmuyor yani. Öyle şehir efsaneleri var. O yüzden açamadık şimdi. Çocuk da var. Bir şey olur diye. Bir şey olmaz. Ondan sonra şey yapamadık ama. Dün zaten bana böyle ediyoruz, şey battaniye falan bir şey vermemişsin. Üşütmüş olabilir mi yani? Vermedim çünkü baktım çok güzel uyuyordun. Yani öyle herhangi bir ihtiyacı yokmuş gibi duruyordu. O yüzden vermedim iki saat içeri gidip. <gülüyor> i̇ki saat içeri gidip dediğin sanki ev şey, Versailles Sarayı yani. 10 <gülüyor> kilometre sol kanattaki en dip şey gardıroba gidecekti. <gülüyor> Hatta şey dürttüm, rüste falan dedim. Ama... Baktım. Herhangi bir Tıp yok. Ben dedim herhalde haline memnun üstte de fukfuk şey dönüyor. Evet fukfuk şey dönünce çok güzel oluyor. Evet öyle güzel uyuyordun yani hiç. Evet. Evet e, bu <gülüyor> saatin 6'sında da saatin kaçını yaptım ben dünya 5'te mi yattın? Ben, ben? Bilmiyorum ben. Ha bu arada yarın beni erken kaldırman lazım. Öyle mi diyorsun? Evet. Benim Niye? Şey mazlakta görüşmem var ya yani. E ee, bilmiyorum ne var? Ya şey işte bu momot işleri için. Ha, bilmiyordum görüşmen olduğunu. Eee, eve bu söylemen iyi oldu. Bunu eve gideceğim, numuneleri alacağım, oraya gideceğim falan. O yüzden Çok işim var. Diyorsun. Evet, yarın e... istiyorsan sen de gel. Yarın benim de kargo işlerim var. Oyun evet. sattım çünkü. He. Şey Xpon alıyor musun Xpon? Ne? Xpon alıyor musun? Xpon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Xpon. Ko yerine XO diye geçiyor <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Xbox One inşallah alacağım gibi geliyor. Ama böyle hem böyle al alayım diyorum ama hem de böyle niye alıyorum diye kendimi sorguluyorum. Ama böyle şey tuhaf yani böyle hani fi şey filmlerde falan var ya, böyle bir tarafta iyi melek bir tarafta kötü melek oluyor falan böyle. Hı -hı. Hani o kötü diyor ki al alan al, yap onu yap falan ne oldu niye yapıyorsun yapmana gerek yok falan falan diye böyle bir çatışma <gülüyor> var çünkü niye aldım bilmiyorum hakikaten. Yani sırf böyle insanın şeyinden ne derler? E ee, sırf gerzekliğinden alıyor yani. Tabii tüketici evet. şeyi, ruhu. Konsol işte hani böyle o Xbox'ta olsun evde falan. Hani bir de bak ben sana şöyle Eski Xbox kullanıcısı olduğum için ben 360 Ay, kullanıcısı. Eski Xboxçılardan King kaldım. İşte King kaldım. King, <gülüyor> King <gülüyor> attım. <gülüyor> eski Xbox kullanıcılarından King. Popaza kim döndü? Ne? <gülüyor> Ee, i̇şte işte eskilerden de hani böyle bir 6 yılının da şeyi var biliyor musun? Aldık şey PlayStation 4'ü e ama hala içimizde büyük bir olan o şey var yani Xbox'ın. O çekiciliği var. Ama yemin, yemin ediyorum ne alın için aldım bilmiyorum. Halo çıkacak. Halo için alıyoruz. Ama o da daha hello, çıkacak. Ekim Ay, çıkacak. You. Ne yapacaksın? Destini başlat. Hayır Halo Halo'yu oynayıp ne yapacaksın diye ki şöyle bir şey oluyor Edzer. Ee, ilk oyundan Son oyuna kadar 4, 4 oyunduk, sonra collection paketi çıkartıyorlar. Tamam mı? Hı -hı. Bütün oyunlar yenilenmiş şey, Xbox fan için yenilenmiş olarak çıkıyor. Ee, ve işte böyle ilk oyundan oturup o onu oynayıp, sonra ikinci oyun oynayıp, üçüncü oynayıp falan filan hani böyle. Hem Hell oyunları oynamamış olanlar için bir paket bu, hem de oynamış olanlar da Ross Nostalji yapsın diye. Çünkü şey yapmışlar, böyle bir arayüz yapmışlar mesela sen Hello 1'de diyelim ki işte 5. chapterdaki haritayı, oyun bölümü çok seviyorsun. Tamam mı hmm. hikayenin? Hello 2'de de işte 3'te 10. bölümü çok seviyorsun. Hello 3'de de bilmem seviyorsun falan. Bunların hepsini böyle seçiyorsun. Hmm. Sıraya diziyorsun. Tamam mı? Sonra başlıyorsun. İlk önce Hello 1'den 3. chapter diyorsun. Sonra bitiyor. Hemen diğer seçtiğin chapter'a geçiyor. Hmm. Diğer seçtiğin chapter'a geçiyor. Böyle bütün oyunlardan en sevdiğin <gülüyor> chapter'ları oynayabiliyorsun. Mesela bütün oyunların sonunu oynayabiliyorsun. <gülüyor> bir başını bir sonunu oynayabilirsin Araları sallaya ar hmm. gitsin. <gülüyor> Sen Hello benim ilk açılışını oynuyorsun, sonra hop sonunu oynuyorsun. O <gülüyor> yüzden. Öyle bir ya şeyler yapıyorsun. Bir de şey yapmışlar. Bütün ee, bu Hello serisinin videosun aslında en ön plan çıkan kısmı mutkayır kısmı. Evet. Yani işte konsolda hani sen senin pis PC var ya senin gibi pis PC ciler? Pis yani, PC diye bir şey yok oğlum. PC cı PC cı ...lik güzeldir. Kravye mouse'cular. Kravye mouse da güzeldir. Hepsi klavye mouse oynamaz diyen ama... ...işte onların ağzını ot tıkmış olan... ...ondan no, Hello... E ...serisinin multiplayer kısmını... ...oynayabiliyorsun bütün birden... ...dörde kadar olan bütün haritalar. 100 tane harita varmış... Hı -hı. ...online'da. Açıp hepsini... ...oynayabiliyorsun böyle. Hepsinin işte şey var... ...online olarak oynama imkanı var falan filan. Ya yani böyle best of böyle... ...collectors psikopat bir şey. Tamam mı? Tamam. Bunun için Xbox One mı alacaksın? Evet. Ya beni burada vurabilirsiniz Geri zekalı çağım var Bir de işte daha sonra Halo 5 çıkıyor. Zaten 2015'te. Hı hı. Ee, işte Titanfall var. Ne bileyim Kinect var. Kinect'le bağırıyorsun sürekli. Tin, Titanfall Aa, Titanfall yani. böyle sanki böyle bir şey oldu. Ee, ya Titanfall ne oldu biliyor musun? Milletin Titanfall, gözünden düştü Bu sanki. Microsoft yüzünden oldu o da. <gülüyor> Çünkü herifler elektronik arsı kafaladılar. Xbox'a özel çıksın diye. PC'de çıktı da, Xbox e özel çıksın diye kafa aldılar. Ondan sonra heriflerin şeyini bozdular bence. Yani dinamizminin böyle bir çıkışını bozdular. Çünkü kimse Xbox pan almadı, <gülüyor> tamam mı? Sadece bir de şey yaptılar gerizekalılar. Xbox panını önce çıkardılar versiyonu. Xbox 360 versiyonu hiç tanıtmadılar, bilmem ne yapmadılar anası ve onu böyle gizli gizli birkaç Bir ay sonra falan çıkardılar e Zaten Halbuki, onu, onu zaten birlikte çıkarmış olsalardı Xbox ha, Kimse Xbox almazdı ha. işte Zaten almasına gerek yokmuş Çünkü Xbox 360'taki versiyonu Xbox One'dakin Aynısı abi Yani boşuna milleti gazladılar Xbox One'ı alsınlar diye Tamam mı? Öyle bir şey oldu Halbuki Xbox 360'da da alsan Çünkü zaten grafiksel olarak inanılmaz bir oyun değil Tamam mı? Böyle oh. Ha, bakma. Mesela Destiny gibi değil yani. Ondan sonra... yani. Destiny'de de ben açıkçası birazcık daha fazla Next Gen özelliği bekliyordum. Ne bekliyorsun lan daha oyundan? Oyundan daha ne bekliyorsun? Saçlar oynamıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama... Yağmur evet. olacağım. Ulan zaten FPS AI... oyunu lan. Saçlar oyunu oyunu değilim. <gülüyor> FPS oyunu da AI biraz boktan. AI de Hı? boktan değil. AI ondan sonra şu andaki ilk baştaki AI. Level 2 AI'ye boktan diyorsun. Ben anlamam. Arkadaşlar. Ne anlıyorsun sen? Allah Allah. Ayrıca hayvan gibi zorlaşıyor daha sonra. Başka bölümleri var onun zor olan. Onları zorluğunu arttırabiliyorsun mesela. Biz normalde oynadık hep. O bölümü, aynı bölümü hardta da oynayabiliyorsun. O zaman belli başçalar değişiyor. AI daha agresif oluyor veya farklı şey yapıyor. Yani büyük ben, ihtimalle şey oluyordur yani. Sayısı artıyordur. Her felare. Vera... Hay hay sayısı farklı. Ya normalde şöyledir. Banjin yani oyunları yani Banjin oynarken, Halo oyunlarında'nın e en güzel özelliği benim de en çok sevdiğim kısmı e yapay zekadır aslında, tamam mı? Çünkü o yapay zeka bir başka oyunda bulamazsın abi. Yani çünkü işte Call of Duty oyunlarında aslında yapay zeka zaten yoktur. Orada işte sen dediğin gibi zor arttırdığın zaman herifin el bombasını attığı yer tam senin dibin olur her zaman, anladın mı? Yani zorluk odur. Adam böyle ta uzaktan görmezsin nereden attığını, bir el bombası sallar, ding, dibine düşer böyle duvardan geçer el bombaları. Kurşunlar duvardan geçer falan, öyledir yani zorluk artması. Hani yapay zeka işte, seni sıkıştırsın sağdan gelsin, soldan gelsin falan. Böyle bir şey yoktur yani senin konumuna göre iş yapsın. O sadece attığını vurma üzerine kurudur. Bunda sebebi mesela Hell oynarken açık alanlar vardır, tamam mı? Açık alanlarda kapışırsın ve dinamizm vardır. Yani böyle olduğun yerde durayım da şuradan gelenleri vurayım. Tarzı bir oyun yoktur mesela. Onda böyle sürekli yer değiştirmen gerekir. Çünkü herif senin arkandan gelir, önünden gelir. Ondan sonra işte küçük olan, minion olanlar mesela önden sonra deli gibi saldırırlar. Arkadan büyük olanlar gelip arkadan seni öldürmeye çalışırlar falan filan. Böyle psikopat gibi flanking yaparlar yani. Tamam mı? Çok sağlam. Ve senin ona karşı sürekli yer değiştirip, sürekli işte saldırıp, ileri saldırıp, sonra geri çekilip falan filan böyle sa savaşman gerekir. Bunda da öyle zaten. Yani bu, bu oyunda da Bungie'nin oyunu olduğunu da anlayabiliyorsun. Çünkü bunda da böyle bir anda mesela çok fazla düşman gelip anasından senin farklı yönlerden sıkıştır, Mesela şey olanları var. Elinde kılıçlı olanlar var. görünmez oluyor mesela. Çatıp diye bir anda bir geliyor ölüyorsun mesela. Herif arkana gelmiş mesela. Fark etmiyorsun. Sen diğer herifleri yap falan. O yüzden sürekli dinamik oynarsın oyunu. Hani bir yerde durayım. Tık tık adam olmuyor. Yani bu özelliğini seviyorum mesela ben şeyin. Yani neyse işte sonuç, ama şimdi tabii yeni oyunu Halo 5'ini Bungie yapmıyor. Halo 4'ü de başkası yapmıştı zaten. Yine Bungie'de artık alanlar, alanlar yapmışlar Microsoft'taki. <gülüyor> Fena değildi ama bir Halo yani o tadı yoktu işte. Bir Halo değil diyorsun. Yani o yüzden Destiny'ye bu kadar heyecanlıyız çünkü Bungie yine aynı tadı verecek diye ki vermiş. Ama dediğin gibi niye Xbox man alacağım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Titanfall için işte belki alabilirim. O da online Vay ama bak. ne kadar oynarsın? O, o parayı tamam bankaya koymayacaksın eğer Hı -hı. cebinde duracaksa. Heh, cebinde duracaksa harca. Çünkü her türlü bir şekilde yiyorsun o parayı. Tabi oğlum Ben şimdi Xbox man almazsam ne alırım? Hot Toys. <gülüyor> o para her türlü her türlü cebinden çıkabilecek. O yüzden benim yani tavsiyem işte. ya bankaya koy tamam gözden uzak olsun unut. Ya, ya da de bankaya koyacak tip var mı? Yok <gülüyor> Yok Çocuğun üniversite harcını olacak mı? Çocuğun üniversite harcını artık Harçtan çalarak yaparız <gülüyor> Ne bileyim Buluruz bir önde bana Ne biçim evi beğensin? insan? Abi ben o zaman... xboxmanın parasını çıkaracağım da <gülüyor> <gülüyor> Playstation 3 mü sattım Oyun sattım bir ton Öyle çıkardım parayı Herhalde yani bir şeyin karşılığını da çıkarıyoruz Öyle haybe çıkarmadık İnsan Xbox'ını satar çocuğunun üniversite fonunu başlatır. <gülüyor> bu adam Xbox'ını şey, satıp Xbox One'ı alıyor. E ama yani önemli bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> ya yapacak bir şey yok. Bizim böyle bir hastalığımız var. Bu hastalığımızı arada doyurmak gerekiyor. Yoksa daha da beter şeyler olabiliyor. O yüzden... Ne gibi mesela? Yani daha da çıldırabiliyorsun yani. <gülüyor> Aynı anda 3 tane alabiliyorsun mesela başka şeyler. Aynı anda işte gidiyorsun mesela şey oluyorsun. Xbox One alıyorsun, onun üstüne bir de MSI mesela laptop çakıyorsun, üstüne bir de Hot Toys alıyorsun falan. böyle sonra şey, iki yıl kredi kartı borcu ediyorsun. Oğlum bak, kredi kartı bütün kötülüklerin anasıdır. Ama daha Darkseid'e oğlum <gülüyor> yani. Ee, bak benim kredi kartım yok, ee? borcum da yok. Ee, ama hiç mutlu değilsin, ben çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum borçun eğitim kampçısı böyle boş <gülüyor> Boş ama zaman yaşıyoruz da evet. alıyorum kullanıyorum o sırada da ödüyorum borcumu. Allah bilmiyorum. Diğer türlü böyle bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun, bakıyorsun. İç geçiliyorsun hiç geçiliyorsun ondan sonra anan alıyor sonra para alınca da insan gidip alamıyor çünkü başka şeyler ediyorsun parayla. Evet. Ya ya ne diyecektim ya bir şey ne diyecektim unuttum ben. Neyse işte şey destiny'den bahsedecektik işte. Evet destininden mi bahsediyordun? Destininden bahsedecektik. Oğlum hem bu kroba. Bir dakika tamam. bir dakika hem bu kroba gelmeden önce. Bu arada şeydi mi söyleyelim. Microsoft Türkiye Xbox One fiyatını açıkladı. Ha neymiş? Türkiye fiyatını. 5 Eylül'de burada satışa çıkartıyorlar Xbox One'ı. Ee, i̇ki tane paket halinde çıkıyor zaten. İşte bir tane sizi kinaksi, eee kineksiz olan 1599 TL. Kineksiz olan. Kineksiz olan. Ondan eğer böyle konsolda bağırarak oynanmak istiyorsan kinektli versiyonu alıyorsun. O da 1999 TL. Oo 1999. Zaten 2000'i verirsen çok bağırırsın ya. Y2K. 2000 TL mi 2000 lira lan. Amerika'dan ne kadar? 499 mıydı? 450 dolar şu an. 450 euro'ya satıyorlar Avrupa'da. Kinektli versiyonu. Hatta 450 euro'ya Titanfold paket alıyorsun. Titanfall artı Kinect'i konsol alıyorsun yani. 450 Euro'ya. 450 Euro'ya. Yani işte çarp işte 1200, 1.350 liraya alıyorsun. Burada 1.999 lira sadece Kinect'i. Ama neymiş? Ön sipariş verirsen, işte Kinect'i versiyonuna ön sipariş verirsen FIFA 15 verirsen sonra ve Forza 5 Hı. iki tane oyun veriyor. Kine şey, Kinect'i versiyonu sipariş verirsen... E Demek ki Kinectsizdi. Kinect'i ne verirsen ne verir bakayım. Bir tane dans oyunu veriyor. Bir de yine FIFA 15 veriyor verba. Bir de işte güya Kinect'i versiyon Day One Edition. Day One Edition bir şey sattı abi bir ara bunlar. ilk Hı. çıkışta. Böyle logosu var. Day One diye. <gülüyor> Görmüştür. Muratlar da görmedin mi? Böyle kumanda üzerine Day One yazıyordu. Görmedim yani. Neyse işte bu kumanda üzerine devan one yazıyor, tamam? hani ilk gün al hi hi diye seviniyorsun. Echiment'ı var. Aferin koçum, ilk gün kazığı yiyenlerden sıvı. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> kazık veriyor değil mi? Kazık. <gülüyor> i̇lk kazık sende. Kazı dikiyorsun. İşte, öyle day one alan şey oluyormuşsun falan filan. Yani bunlara palavra, 2000 bin lira o konsola... Ee, verilmez. Kusura bakmıyor ama verilmez. Zaten hayır bir de komik bir şey abi. Ben bu işi anlamadım. 2000 liraya ne satacaklarını Bak, düşünüyorlar. Kim alacak abi? 2000, 2000 liraya konsol. konsolu alıyorsun. Bir de her oyun için 250 lira bayılıyorsun. Iki, oyunların 250 lira olduğunu söylemiyorum tabi. <gülüyor> yani. Her oyun için 250 lira bayılıyorsun. Yani o, oradaki fantastik kolumda... Işte zaten şey yemişler. İşte ne işte 450 lira değerinde anlarsa çok özel <gülüyor> oyunlar. İki oyun 450 lira yapıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. O yüzden e, buradan kimsenin ben kinektim konsol olacağını düşünmüyorum bin lira verip. Yani zaten hani standart değil midir abi hardware'ı neredeyse sıfır marjda satarsın. Oyun üzerinden kar Al Ağzı yani sıfır marj bundan da kar ediyorlar. Tabii işte. Böyle bir manyaklık yok. Yani 4 işte 450 euro diyorum sana yurt dışındaki şu an satış fiyatı. Hadi 500 euro olsun. Hadi eski versiyondan ilk çıktığı kafadan işte. 500 euro olsun. Hadi iki tane oyun veriyorsun. 50 dolar diyelim oyunlara da. Hani 100 dolar 100, 100 euro luk oyun veriyorsun diyelim. 100 euro luk oyun mu olur? İki oyun 100 euro yapıyor. Fifa 15 yeni çıkacak olan versiyonu o direkt zaten 60 euro. Ondan sonra e şey e, bir önceki Forza'nın da fiyatı düşmüştür, adı, 50 euro devana da işte 110 euro'luk oyun veriyor yani yanında. Ama <gülüyor> yani fark etmez, senin kah oyun var anladın mı? E, sonuçta ben oyunu bir şekilde bulurum zaten. Konsol almadıktan sonra 2000 lira lan. Yani oradan ben onu şey yapamıyorum. E, birbirine tamamlay tamamlayamıyorum. Ha, 2000 lira verdim ama yanında da anlasın iki tane güzel oyun aldım. Ya oturmuyor yani, kafamda. İkimizi vermişim sonuçta. Forza... Zaten hadi <gülüyor> FIFA'yı oyna ya Hayır bir, bir de de FIFA çok FIFA zaten atıyorum. en çok satan oyun değil mi Türkiye'de? Evet zaten o yüzden FIFA veriyorlar. Ha, işte o da çok komik değil ha, mi? <gülüyor> zaten, düşürüp, FIFA FIFA madem. Yani zaten FIFA satacaksın. Zaten FIFA'yı satacaksın. Niye yanında bedava veriyorsun ki? Hani bir eski FIFA'yı verseler, FIFA 14'ü belki olabilir hani eski oyunu bir sene önceki oyunu versen hani anlarım. Ama yeni oyunu niye veriyorsun FIFA 15? Ne yazık değil mi? Senin tek, tek başına F15 satacaksın, satamayacaksın. İşte. Neyse o satın onu aral düşünsün, bana ne de. E, ama tabii tuhaf oluyor yani böyle bir paket sunma. Yani şimdi bilmiyorum işte buradan insanları alacak olurlarsa da gidecekler e, standart yani Kinectsiz paket alacaklar bir ihtimalle. Çünkü zaten PlayStation 4 ile aynı fiyat satılıyor. Bu arada Kinect'in e, Türkçesini hiç denediniz mi? Türkçesi yok. O zaman buradakiler de İngilizce mi konuşacak. <gülüyor> yani Kinecten. evet Türkçe arayüzle geliyor konsol ama Kinect'i de Türkçe söyleyemiyorsun ne haber baba diyemiyorsun yani. Ne anladık öyle Kinect'ten. İşte ondan anlayabileceğim bir şey yok ama onunla ilgili bir şey yapamıyorlar. Çünkü oğlum yani heliklerin oturup da yani şimdi sen Türkiye'de kaç tane Xbox satmışsın ki sana Türkçe destek versin anladın mı? Yani bence, bence Adam Türkçe destek ver. Ha Türkçe desteğini ver. Ondan sonra sat o fiyatı. <gülüyor> yani onu yapmaz. Ya neyse zaten ben benim nasıl kafama takılan ne oldu biliyor musun? Aha, ayağım yok dedim. Benim kafama takılan şu. Microsoft Türkiye çıkıyor diyor ki, işte biz ailelere yöneliyoruz diyor, tamam işte kinek diyor, işte ailelere gidiyor diyor. Çünkü işte hem spor yapabiliyorsun hem Çocuklarınla oyun oynayabiliyorsun, işte hareketli falan. Dıp dıp ama. Doğru. Yani Xbox 360 alırsan, şimdi bir sürü güzel oyun var Kinecte. Nasıl Center, Mouse Center'ı aldım. Hani böyle oturup ailenle, arkadaşlarınla, bilmem oynarsın hani. Nasıl öyle düşünürsen PlayStation'dan göre daha önde. Aynı oyunlarda var zaten PlayStation'daki. Zaten Türkiye'de de Nintendo kalmadı göre. Ha, yere. Nintendo kalmadı, alternatifin tamamen yok. Onun yerini doldurdu zaten <gülüyor> Xbox 360 Kinecte. Ama... Şimdi sen ailelere yöneliyorum ben diyorsun. E, Xbox One'ın 2000 lira lan. Kinect'li versiyonu. Hangi aile oğlum bu? Yani. anlıyor musun Hani öyle bir aile yok. Yani adam böyle girecek. Evladıma ondan sonra Kinect'li Xbox alayım da beraber de oynarız. Hanım da spor yapar. 2000 lira lan. Yani. Öyle bir, onu bir justify. O kafada onu oturtamazsın. Yani hani. Daha yani, yani karne şu... hediyesi olarak falan. Okul hediyesi yok, abi, olarak Yok öyle bir karne düşünün. hediyesi. Yani hayır vardır tabi. Alan olur evladımı alayım. Hani o şeyler var ya Tabii. anlayamazsınız. Ha. Ha. O işte yani. Anlayamazsınızlar vardır yani. <gülüyor> işte çok istemiştim Xbox One kinekli. Anlayamazsınız diye biri vardır elbet. Ama standardı düşünürsen yani D&R'a girecek herif. 1500 liraya PlayStation 4 var orada. Tamam mı? Diğer tarafta kinekli Xbox One var. Hay komik olan şu Xbox 360 da var. Tamam mı? Xbox 360 o da kinekli. Anlıyorsun mesela 1000, 1000 lira. Bir diğeri 2000 lira. E bunun bundan farkı ne? İşte bunun Kinect'i daha iyi. Bana alan, <gülüyor> Diğerini alırım daha 1000 lira. Alırım diğerini. Onda da, onda da oyun var. Bir de öyle bir bakış açısı var. İnsanlar mesela Kinect'i konsol aldılar. Microsoft bir sene önce Xbox'ı getirdiğinde. Herkes Kinect'i konsol aldı zaten. Şimdi o Kinect'i alan adama da Xbox'ı satamazsın. Ya zaten böyle aile oyunları oynayacaksan, karın spor yapacaksa falan. Hani şey HD oyun olmuş. E i̇şte oyun olmuş. Ne fark edecek? İşte onu anladı mı? Öyle çok büyük sorunları var önlerinde. Yani bilmiyorum. Yani Xbox'ın şey desteği planı var mı acaba işte Türkiye için multimedya desteği işte atıyorum. Dişi i̇şte birlikte evet. bir kampanyası bilenlerse. Onları, onları nesi, bence de yapmaları lazım. Uygulamasını şu su bu su. Bilmiyorum. Ya bunlar çok zor geçliyor ya Türkiye'de. Ya yani ne bileyim işte atıyorum. E Diş türk zannedersem hani Diş türkle bir anlaşma yaparsın zaten applicationları var internetten var. tabletten şuradan buradan izletiyor tabii, zaten tabii. orada bir tane Orada bir hesap a şey olacak ha. Basacaksın ona Digiturk açılacak, Digiturk seveceksin. girip ekstradan kutu almana gerek Aynen. kalmayacak. E bir de Xbox kendi içerisinde dekoderdir yok, DVR'dir abuk zuk. işte zaten televizyon özellikleri falan var. Evet. Ondan sonra onlarla entegre edeceksin. Mesela Chart diye açacağım, şeyi göreceğim. Ne derler? Digiturk'ün bütün kanal bilgilerini, zaten zaten içinde görebileceğin kapasitede bir konsol yap derifler. Yani bunu mesela Türkiye'de çok güzel kullanabilirsin hakikaten ve pazarlama anlamında da çok işine yarar. Yani konsol sattırır ama Bunların büyük ihtimalle Türkiye'de yapmak çok kolay olmuyor. Çünkü e, her zaman önüne çıkan engel şey oluyor. İşte kaç tane Xbox kullanıcısı var? Anladın mı? Ulan yok abi Xbox kullanıcısı ama böyle bir şey yaparsak çok güzel olur. Ama sen bunu dijitülükte veya başka birine anlatamıyorsun. Yani. Elif evet, diyor ki kaç tane kullanıcınız var? E yok. E nasıl hep dedi o zaman? Ulan seninle işte beraber yapacağız Microsoft'un um ben. Sen de Digiturk'sün yani. Ağzına vururum ben Microsoft'um lan falan. <gülüyor> <demen> lazım aslında. <gülüyor> Adımın ağız kokusunu da çekmemen lazım yani. Digiturk'e böyle bir şey diye gittiğinde Digiturk'ün böyle zıplaması lazım. Ha evet evet falan yapması lazım yani. Ama Barbie sıkıntılar demek olmuyor. Büyük ihtimalle belki şeyden mi olmuyor acaba? Haklar maklarda mı? Yani Digiturk'ün ya şey hakkı, mesela dizileri alıp vermeye hakkı sadece mesela belki televizyon üzerinden olup Oluyor Hayır. Mu? O zaman <gülüyor> internetten Apple in üzerinden de e, bas oyna, şey bas oyna diyorum işte o tekrar izle vesaireleri yap, yapamıyor olman Ama yok lazım. şey şimdi şöyle bir sıkıntı var ya. Sen Xbox'tan <gülüyor> üzerinden bunu yapt, yaptığın zaman e, Microsoft'ta para veriyorsun normalde. Yani Ya tamam işte bak karşılıklı dersin ki. Kâdiden... Hem sen veriyorsun Microsoft'ta para hem de aslında kullanıcı para veriyor. Çünkü Microsoft'un işte Gold diyor olman lazım ya böyle şeyler kullanım için. Mesela o. <gülüyor> O sıkıntı vardı ya şimdi bir, ah kaldırdılar Amerika'da galiba senin ondan sonra bu live HBO, HBO MLB, şeyleri seyredebilmen için live hesabın olması gerekiyordu. E, live hesabından yıllık 60 daha veriyorsun, HBO'ya çıkarıyorsun binlerce para veriyorsun, Hulu'ya çıkarıyorsun para veriyorsun. Bu ne lan? Manyak birim ben oradan seyrediyorum onu yani hani. Gibi bir sıkıntı vardı. E şimdi burada da belki öyle bir sıkıntı olabilir ve belki de yayın haklarında işte ne bileyim Fox veriyorsa diziyi, anladın mı? Diş Microsoft'da oradan para vermek gerekiyor falan muhabbet oluyor belki veya işte orada bir yayın yok belki. Bilmiyorum işte nasıl bir teknik sıkıntı yaşıyorlar anladın mı? Ama böyle bir şey yapmaları lazım bence de. Yaparlarsa e, PlayStation'ın böyle ağzına ağzına vurur Türkiye'de. Çünkü PlayStation hiç bok yok. PlayStation açıyorsun, FIFA oynuyorsun. Anladın mı? Yok yani PlayStation 4'te de yok. Hani öyle bir arayüz yok yani. Ondan sonra öyle bir çalışma da yok. Sony Türkiye'nin öyle bir şey de yok. Ee, çalışması da yok. Yani böyle bir şey yapsan çok sağlam pazarlama kazanırsın. Ya aslında işte kimsenin yani sıkıntısı şu yani herkesin sıkıntısı şu piyasa yetimce büyük değil diyorlar falan filan her şeye engel bu. İşte kaç tane Xbox kullanıcısı var ki kaç tane Playstation satılıyor ki zaten abi falan. Işte ki... Ama pazarı büyütmek için de kimsenin evet. çabası yok o abi. Risk alan yok. Risk. <gülüyor> yani sen pazarı büyütmeye çabalamazsan e zaten elindeki 10 on tane denyo ile hani 10 evet. tane Cihaz Ondan tartışsın. sonra niye iptal ediyorsunuz etmeyin. Yani bununla uğraşırsın işte. Halbuki herife böyle bir imkan sunsan e, böyle bir kombinasyonları nedense yapamıyorlar. Yani böyle bir hani bürokrasi var ya. ya ki bizim bilmediğimiz teknik olaylar vardır. Abi bürokrasi ee, yani. Anlaşmalar Büyük. bilmem neler bence vardır. İlla ki vardır yani. ama yani bence e, hani aşılmayacak şeyler de değil. Bence de değil. İnsan böyle bir şey yapsa bence güzel olur. Ee, ve Xbox'ın hani en azından satış rakamlarını arttırması anlamda, piyasadaki yerini, yüzdesini arttırmak için böyle bir şey bence de yapması lazım. Çünkü zaten yapılan bir iş. Yani bu zaten yurt dışında olan örnekleri olan bir iş. Sıfırdan hani sen, ben buldum ilk defa Türkiye'de yapıyoruz dediğin bir şey değil yani. Evet. Zaten Microsoft'un yaptığı bir şey yani. Hoş adamlar Xbox Entertainment şeyi açtılar biliyorsun. Dizi çekeceklerdi Xbox. Ana, Halo Melo çekeceklerdi. Ha, Halo Melo çekeceklerdi. Sonra <gülüyor> orayı kapattılar. Şimdi kapatıyorlar. Hey, i̇şte balkon teki kanyonsuz olmuyor mu? Olmuyor. Yani. Ama Halo'yı çekiyorlar. Halo hala çekiliyor. Stabin Shipperberg çekiyor. Evet. Ama genel olarak başka işler yapacaklar. Onları kapattılar. Ama bilmiyorum işte. Ben de öyle Xbox One alacağım. Kenara dursun. Özel şeyler çıkar. Ne En Enkületim araya Kinect'le konuşuruz. Ondan da sesleniriz kinekte. Yani Fitnesi var güzel. fitness yaparım evde. Ha. Kinekle. Yap Aslında ya. ben kineksiz versiyonu olacaktım da sonra ne bileyim kinekte alayım hadi ya falan dedim. Param çok Yani çünkü yurt dışından aldığı zaman çok böyle fark etmiyor o. Aradaki, buradaki kadar. Ha yurt dışından alacaksın diyorsun. E ben burada almayacağım dedik. <gülüyor> 2000 yani. lira veremem. I olsun. am sorry 2000 lira çalışmaz. Çalışmaz. PlayStation'ı 1400 liraya aldık. İlk çıktığında 1400 liraydı. 1400 lira aldım ben profesyonelde. Evet, oradan bir yedim zaten kazığı diyorsun. Otum yani yemedim içinde. aslında 1400 lira iyi fiyattı ilk çıktı o, o yani dünya konjüktüründe. Çünkü şöyle bir şey var, e, zaten bulunmuyordu dünyada yani evet. ilk Kaç çıkıştan. tane çocuk gezdin o kuyruklarda koşarken? Çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, öyle işte. Xbox'man alacağım. Şeye gelirsek. Division... Yok, Destiny. Division başka bir şey. man olunca izlenimlerimizi de paylaşırım. Evet. Destiny. Destiny. It's your destiny. Destiny'nin hikayesi biraz... Tırt. Tırt, evet. <gülüyor> Böyle bir top geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tıra Evet. Gez, geziyormuş. Gezerken bizi uğramış. Evet. Ama açılış videosunu sevdi mi sen? İzledik ya da yok. Açılış videosu çok güzeldi bence. Ha, Bayağı iyi yapmışlar yani. <gülüyor> ee, arkadaşlar şimdi Destiny, Bungie yapıyor Destiny'yi. Ee, Bungie, da ondan sonra siktir'i çekip ayrıldıktan sonra oradan e, biz kendini istediğimizi yapacağız. Lan senden sıkıldık diye. Ondan sonra Activision'un çatısı altına girdi. Activision Bungie oldu. İlginç bir şey yani. Activision Blizzard, Activision Bungie işte. Ama hani çatısı altına girdi ama Bancı yine bancı Hani öyle giriyorlar ya hani öyle komple girmiyor da işte. Yandan giriyor. 10 yıllığına kendilerini sattılar. Activision'a. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra 10 yıl o kadar. 10 yıl boyunca işte Destiny'yi geliştirecekler. Ee, 10 yıl sonra siz sıkıldık diyecekler mesela. Başka bir şey yapacaklar falan. Ee, Banci işte Halloween yapan arkadaşlar ve Xbox'un Xbox yapan arkadaşlar. Hello ile beraber. Ee, o yüzden biz merakla bekliyorduk yani. Hello seven herkes merakla Banc'ın yeni ne yapacağını bekliyordu. Valla Destiny'nin ben alfa'sını oynadım. Alfa'sına katıldım. Ee, beta'sına da aslında işte işte oynuyoruz. Ve zaten ön siparişimi falan verdim yani. Onun zaten evet. I sold. Yani. Ee, <gülüyor> nedir? İşte Traveler diye bir Vatandaş top var. var. Ha, topları bir şey. Ne olduğunu biz de biliyoruz. Büyük bir küre. Yani Hikayeyi de çok bilmiyoruz tabii. Öyle bir gördük ama. Yani bize anlatıldığı kadarıyla açılış videosunda olan hikaye şu. Traveler diye bir top var. büyükçene bir top. Yani top top dediğime bakmayın tabii böyle. Ee, bir varlık. Ne bir, olduğunu bilmiyorum. Yani Aydan Mekanik. birazcık daha küçük bir e, e, uydu küre. diyelim. Küre ha. uydu ve bu uydu bir gün geliyor selam dünyalı diyor. Ondan sonra bütün güneş sistemini ya ben yaşanamıyorum yaşanabilir hale, ya hale getirim siz keyfinize bakın diyor. İşte Mars'ı işte düzeltiyor, ha. işte Venüs'ü işte insanlara yol işte, gösteriyor, insanın elinden tutuyor. İşte Mars'ı bir anda yeşertiyor, Venüs'ü yaşartıyor, yaşanan bir hale getiriyor falan filan. İnsanlar da bütün o gezegenlere yayılıyorlar. Tam ee, böyle oh ne güzel hayat falan derkeni çok güzeli deriniyoruz derken. Bu e, Traveler'ın bir düşmanı evet, var. Gizli bir kaynı varmış. Evet. Başımızı belaya <gülüyor> sardı. Uzaktan amcaoğlu varmış. O geliyor. Ha, the Darkness. <gülüyor> darkness. <gülüyor> da Darkness. Yani Traveler'ın işte e, düşmanı tabii ki karanlık. Evet. E, diyor ki buralar hep benim diyor i̇şte ve o, the saldırıyor ha. The Darkness. The Darkness'ın böyle minyonları var. Fallen. The darkness çok nasıl... çok orijinal değil mi abi? Yani Darkness, Fallen, Traveller. The Darkness'ın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz bu arada. Evet. Bu büyük işte. ihtimalle tamam mı? Şey Fantastic Four Silver Surfer'ın <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> min, ki minik galaktüs parçacıkları gibi bir şey. Tamam <gülüyor> nasıl olduğunu bir şey bilmiyoruz ama işte onunla beraber gelen böyle bir Kötülük Fallen diye, var. Sadece de Fallon değil, abuk suç bir Abuk işte kötü ırklar var. He. Bunları peşini takıyor Darkness. Saldırıyor yani böyle sağa sola. Savaş çıkıyor. Ha, bizim güneş sistemine de dalıyorlar böyle. Evet. Oh maşallah. İnsanlık işte, böyle bir paramparça bir hale geliyor. Ortalığın ağzına sıçıyor. He. İşte Traveler da en son böyle kendini feda edip bir tane bir şehri kurtarıyor. Evet. Tamam, böyle şehrin üzerinden ah gibi kalıyor böyle. Nasıl da bilmiyoruz bu evet, arada. Şehrin adı da Last City. Hayır lan zaten son bir tane kalmış onun adını Last City koymuşlar çünkü. Değiştirmiş Dünya Dünya'da tek şehir kaldığına göre buna da Last City olsun. Yani isim koyma konusunda en az bizim, bizim kadar başarılı ve orijinal insanlar kendileri. Oyunda evet isim konuları çok basit ama bence bu basitlik sayesinde işte böyle şey yapmışlar yani kompleks şeyinden kurtulmuş oyun. The Fallen, The Fallen. Oğlum daha ne koyacaksın ki? Zaten klişe işler bunlar artık. Yani önemli olan hikayeyi şöyle verip içini doldurmak önemli. İçini güzel doldurursan, ondan The Fallen'dir. <gülüyor> de de çok önemli yani. Hani ismi çok önemli değil. Ona bakarsan, Helo'da da ondan sonra bir tane böyle yuvarlak bir dünya vardı. Bildiğin şeyden çakma, e Ring Ringworld'dan çakma. O hmm. kitap vardır ya. Bildiğin Ringworld'dan çakmışlar oraya. Ondan Hello demişler, geçmişler yani. O da mesela çok... Orijinal bir hikaye aslında. Yani orijinal hikaye değil ama Halo demişler. Karakterler orijinaldir ama yani. En azından adını Halo demişler. Tamam mı? İşte Halo desen olacak. Yani, en azından ismine bir düşünmüşler. De, düşünmüştü. <gülüyor> Ring World diye miyiz? Ring, yuvarlak, like Halo. Halo! <gülüyor> <gülüyor> Halo! Allah'ım bu Halo işten lan böyle falan. Neyse evet isimler falan çok orijinal değil. Hikaye böyle tabii ki işte iyi ile kötünün savaşı falan. İşte Bir de zannedersem daha ilerideki bölümlerde de göreceğiz de bu falın dedikleri deniyor uzaylı ırklar da böyle şeydeki gibi Hello'daki gibi böyle komedi unsurlar barındıracaklar gibi geliyor. Yok komedi unsuru yok abi. Abi vardı işte bir tane e, o karanlık tünelin içine girdiğin bir bölüm vardı ya orada evet. böyle ellerin kolların sallaya sallaya gelen milyonlar vardı. Ay onlar şey lan zombi modunda olanlar. Ron'un üstüne koşuyorlar. Bazı fantastik olanlar var patlıyor falan saçma sakıç şeyler var onlar. Bence ileride çıkar. Yok <gülüyor> Falan diyen çıkar çıkar. Ya da ikillerde böyle konuşuyorlardı evet ama bunda öyle bir şey yok. Bunda bayağı böyle ciddiler yani. Ee, Birkaç tane şey, yani bizim beta'dan gördüğümüz kadarıyla işte bir The Fallen var. Bir de Hive var. Aslında Hive'den böyle böcek gibi olan şeyler he, var. Çok çok orijinaller yine tabii The Hive. O Hive'da Fallen'ı da birbiriyle kapışıyor bu arada. Sonra yani Hive sanırım zaten Fallen'ın şey olmuş Kankası. hali. Kankası. Ee, hayır. İşte böyle bir... dark Darkseid'e geçmiş abi bir şey tarafına ele geçirilmiş gibi böyle ama mı? Daha evet. organik bir şey tarafına ele geçirilmiş hali gibi, böcekler evet, ha, gibi. Evet, tarafından. He, gibi öyle bir şey. Onlar aralarında zaten anlaşamayalım, ondan kapışıyorlar. Sen de... Abi, zaten bu sci-fi'lardaki bu hive mantığı, işte kraliçe arı, karınca muhabbeti ha. işte... Ondan ne zaman kurtulacağız çok merak ediyorum. kurtulmuyor zor onlar. Neyse işte... Böyle e, bir, bir şey giriş kuruyor sana. Bir de ghost diye bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> bir de ghost diye bir şey <gülüyor> içine İçine <var>. kaçıyor. <gülüyor> O da işte e, Ghost'in de şeyler oluyor. <gülüyor> Ghostlar da şöyle, Traveler son e, dakikada şey, yani ölmeden önce, yani insanlığı kurtarıp ölmeden önce, kendini feda etmeden önce, Ghost denen böyle e, mekanik şeyler yaratıyor. Ondan sonra. Küçük yapay zeka, robot, yapay zeka robotlar, robotlar yapıyor. Yani yaratıyor. Ve onları da Peter Dinklage seslendiriyor. Onları değil lan bir tanesini Peter Dinklage seslendiriyor. Hep yani herkesinkini de o seslendirdiğine göre. Ha evet. <gülüyor> Toplamda Neyse. oynayan bütün i̇şte herkesin <gülüyor> Ghost'lunu yani Peter Gold Dinklage seslendiriyor. <gülüyor> Ghost'ları evet yüce seslendiriyor. Neyse. O Ghost'lar da sana işte e, öncülük eden, işte seni... E, yani e, Hello'daki Cortana gibi bir Evet, Cortana'nın e, yapay zekasının... Evet, cüce hali. hali. Cüce <gülüyor> hali. E, ghost'lar var. Ghost'lar işte buluyorlar seni. Yani dünya üzerindeki ha, ben onu anlamadım. Guardian'ları buluyorlar. O Guardian, ölmüşsün sen. ve çöplüğün ortasında buluyor. Aa sen işte Guardian'sın diyor, seni diriltiyor falan. Sen nesin ki? Abi yani, yani normalde şey, nesin ki seni gelip delirtiyor? ben sen ondan normal o kısmı o kısmı tamam anlamadım yani normalde insansın ha. ama anladığım kadarıyla yani işte Traveler'ın Light'ı delikleri bir şey var ya zaten Traveler'ın Light'ından işte üretiyor veya Ghost'ları tamam mı ha. ondan sonra o Traveler'ın Light'ını içinde taşıyan böyle sonra şeyler var demek ki enerjiler var o enerjiyi orada uyandırıyor yani Herif evet, zaten ölmüş olsa şey gibi bile, e, sen söyle Dark Soul'daki gibi öldüğün zaman orada bir Kürek şeklinde ha, bir şey kalıyorsun. bir şey kalıyor. İşte onu gelip kendisi ghost bir ışık yapıyor böyle kendince. Kendi Ghost'ta da bir. Yani sonuçta ghost sadece yapay zeka, mekanik bir şey değil. İçerisinde bir de işte Traveler'ın light'ını taşıyan, e, o enerjisini taşıyan bir şey. O enerjiyle seni uyandırıyor. Sen de geri geliyorsun. İşte o aslında Guardian olarak. Ve işte Guardian'larda guardian. Darkness'ı gelip püskürtmek için dünyayı geri getir ghostlar tarafından geri getirilen ve onların tarafından şey yapılan, Savaşçılar. Evet. Zaten şimdi mesela oyunda gezerken var değil mi bizim? ölmüş olduk. ghostlar da buluyorsun böyle. Seçebileceğimiz üç tane ırk evet. var. İnsan var. Ha hayır, ırk yok. İnsan var şu anda sadece. Klas var. Hayır be. Robot gibi bir şey de seçebiliyorsun. Ha öyle diyorsun. Irk olarak üç tane ırk seçeneği veriyorsun. Ha doğru yani. doğru. Evet ırk seçiyorsun. Pardon biz insan seçmiştik doğru. Evet. Üç tane evet ırk var. Bir tane insan seçebiliyorsun. Bir tane robotumsu bir şey var. Evet. Diğeri de, de neydi bilmiyorum. Diğerini ben hatırlamıyorum şimdi. Yani sonuçta şöyle Ama bir şey Ama onlar nereden geldi onları da bilmiyoruz. Şöyle bir şey muyuz Karakter yaratma ekranım var. Evet. Karakter yaratma ekranında sonra tipini seçebiliyorsun. Ama hani böyle yok işte dextreme 10 vereyim, strengthime 5 vereyim falan öyle şeyler yok. Tamam onlar yok da. O klasın, ben hikaye anlamında soruyorum hikaye işte. Anlıyorsun. Daha şu an biz de bilmiyoruz ki. Yani o robot o kadar ırk, bir hikaye işte uzaylı zaten. ırk nereden geldi, kim bunlar? Falan filan dünyada ne işleri var bilmiyoruz mesela evet, değil mi? Bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Daha beta'da olduğumuz için bilmiyorum. bilmiyorum. Oldu yani. Çok böyle hikayeyi anlatan bir kısım çok olmadı evet. beta'da. Ben Ama ana hikayeyi almıştım. de çok şey yapmadım yani. Zaten gerçi beta'da olduğu için yok uçağına parça bul bilmem ne falan filan hikayeleriyle geçiyor. Ya konuşuyor. şimdi şeyin e, oyunun yani destininin farklı bir kafası var ya. Yani Destiny hani ne tam olarak MMO e aslında yine hmm. tam olarak single player FPS. Evet. E, hem biraz MMO öğeleri var, hem onun su koop ağırlıklı yani bir arkadaş üç arkadaşınla oturup oyunun her türlü her şeyini oynayabiliyorsun. İstersen şey. Yani yapıyorsun. aslında birazcık da şöyle düşünülebilir. Bu yeni Diablo 3 mantığında çalışıyor aslında. Yani oyun açıp eğer İstersen arkadaşların da senin mevcut oyununa dair olabiliyor evet, ya da istersen simli evet, PvP arenaya girip oradan da işte ha, ayrıca bir de PvP var. arenası var ama bunları hepsini bir şekilde birbirine birleştirmiş hmm. tamam mı yani oyunda mesela oyunda aslında MMO hani şey ile cargonu end game de var yani bir end game var işte oynuyorsun oynuyorsun oynuyorsun hikaye bazlı beraber Ondan sonra <gülüyor> desteklemi hikaye var. Sen karakterini hem geliştiriyorsun, karakterini level atlıyor, işte silah alıyorsun, silahların özelliklerini geliştiriyorsun. Ama her, aslında daha tam net olarak görmediğiniz bir şekilde her klasın subclassı var. Evet. Yani belli bir level'lardan sonra klaslara geçebiliyorsun falan filan. Ve, ve sürekli özelliklerini geliştiriyorsun, bilmem ne. Yani aslında MMO özellikleri öyle işte, taşıyor. Evet. Ee, bir yandan da şey yapmışlar, hani bir FPS oyunu yaratalım, böyle bir büyük geniş bir dünya yaratalım. Ondan sonra ve orada insanlar üç kişi beraber arkadaşlarıyla yani tek başına oynarlarken de sağdan soldan gelecek olan insanlarla oyunu oynayabilsinler. Çünkü sen tek başına oynarken sen de gördün. Bir anda mesela senin haritada başka bir görüyorsun. Yanından geçiyor, gidiyor. Veya mesela geliyorsan yardım ediyor, basıyor, gidiyor. O adam ne istersen fire team diyorlar onlara. Fire team oluşturup hikayeyi devam ettirebiliyorsun. Yani i̇şte hani bu tarz MMO özellikleri de eklemişler anladın mı? Evet. Veya mesela Guild Wars'da vardı. Bir anda sen böyle haritada Görev yaparken event açılıyor evet. mesela. Herkes event'e koşuyordu mesela. Bunda da öyle. Gerçi o event'e level'ımız düşük diye giremedik biz. Bir tane event. Iron. Ha, ayrı, o, o başka bir event. O, o e, PvP event'iydi o. Hmm. O PvP'deki event o. Bir de normalde sen böyle haritada işte takılırken. Anasası... Bir anda mesela şş, hava kararı bir şey oluyor. Ondan sonra uzakta bir yerde görürsün yakınlığı değilsen mesela event diyor mesela orada bir işaret var. Aa event var deyip oraya koşabilirsin anladın mı hemen neymiş diye. Çünkü eventin sonunda bayağı güzel level, level veriyor sana. İşte bazen ne oluyor? Bir tane kocaman boss iniyor. O boss'u işte öldürmeye çalışıyorsun. Bazen işte savunma açıyor. Bazen mesela şey var bir tane eleman, düşman bir yerden bir yere gidiyor. O gide oraya varmadan onu öldürmen gerekiyor falan filan gibi. böyle eventler var. E, tabii şu anda betada metada böyle çok deli gibi insan bir arada aynı anda oynamadığı için e, hani o eventlere böyle bazen tek başına kalıyorsun eventte bir bok yapamıyorsun tabii e, ama hani şöyle 5-6 kişi bir araya geldi mi eventi tamamlayabiliyorsun kolayca. Neyse böyle bir şey eklemişler. İşte hani bunlar oyunun MMO'ya e, öykülen tarafları. Bir de işte onun dışında FPS tarafı var. FPS tarafı zaten Bancı'nın biliyorsun çok kuvvetli olan tarafı. Onu zaten iyi yapmışlar yani silah atışları olsun. Ondan sonra işte silah animasyonları olsun. Her silahın birbirinden farklılıkları olsun, müşteri olsun falan filan. Onlar falan zaten Halo'dan gelme yani. Hani Halo oynamış olan bir adam şey yapmıyor. Hani bu ne lan falan demiyor. Yani o hissiyatı alıyor zaten şeyden. Eee... Bir diğer tarafı da işte Multiplayer tarafı zaten. Multiplayer tarafında da kuvvetliler. Multiplayer'ın da böyle farklı farklı modları koymuşlar hmm. onlara. İşte belli ki eventler yapacaklar böyle. Yani evet. sadece oyun hikayesi veya böyle Bodos'la Multiplayer olmayacak. Mesela diyecek ki şu saatte işte bilmem ne eventi yapıyoruz diyecek mesela. İşte o evente katılırsan ekstradan level, experience falan alacaksın bilmem ne. İşte uçağın var. Ondan sonra uçakla farklı uçaklarını değiştirebiliyorsun. O bir tane standart sana uçak veriyor ama... Ya bu arada şimdi aslında... Çok abuksuk şey var yani. Evet evet. Şimdi bu level olayı hani... Progressive character development dediğimiz şey hmm. ee, hani MMO'lardaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü hani hani Türkçede de olan level kasma diye bir muhabbet var, evet. tamam mı? Ama FPS'te bu progressive karakter geliştirme olayını eğer bunun gibi yaparsan şöyle bir sıkıntı oluyor, tamam mı? Şimdi sen gelmişsin, atıyorum level 20'ye, tamam mı? Ha, işte bir sürü özelliğini açmışsın. Evet. Bilmem ne yapmışsın. Ama arkadaşın Dağ Level 5. Ha daha Level 5. Tamam bu herifle birlikte sen bir maça girmek istiyorsun. Evet giremiyorsun. Ya giremiyorsun ya da giriyorsun ama çok büyük level farkları olduğu için bu arkadaş hiçbir keyif almıyor çünkü ona üfleyen öldürüyor. Evet. O erif 15 bin tane koşun sıksa da karşındakinin zırhını delemiyor. Evet. Gibi saçma sapan durumlar oluyor. Şimdi MMO'larda genellikle bu yüzden işte level sınırlı etkinlikler olur ya da işte hani. Ya da herkese pevip... Level 80 verir. Ha evet. Level eşitleme olur. Şimdi eğer Banjının e, niyeti hani bu iki e, oyun stilini ya da nasıl desem oyun yönetim e, oyun yönetim stilini birleştirip yeni bir tat vermekse e, bununla ilgili bir açıklama yaptılar mı bilmiyorum. yani şey oyun dengesini nasıl kuruyacak? Yani şimdi benim Çünkü gördüğüm... şeyi gördüm ben mesela tamam mı? Sen, e, sen oynarken arkadaşların falan geldi ya. Evet. Arkadaşlarının level'ı senden yüksekti, evet. Tamam mı? Sen orada işte uzaktan işte hani, sıkmaya çalışıyorsun. Herif tek başına dalıyor. Oradaki 15 kişiyi alıyor. Çıkıyor. Çünkü evet. sen odayı zaten level atıyorum. 5 için açmışsın. Evet. O herif gelmiş level 10. Evet. Ama onun için hani çok kolay. Ve böyle bir şey olduğu zaman da sen doğal olarak aynı partide olduğun için XP kazanıyorsun. İşte evet. hani buna mesela e, teknik tabirle basit denir. Yani Tamam ha. Hani bir tane adamı bulursun. Vardı ya oğlum. World of Warcraft'ta da vardı. Tabii, Az, tabii. Dur sana gel level atlatalım derdi. Ha. Tutardın böyle adamı tık tık tık tık gezerdi. Aynen öyle bir anda olurdu yirmi level. Şimdi normalde konsol oyunlarında böyle bir şey olduğu zaman ki onlar çok daha böyle yani MMO free to play oyunlarda alışıksındır artık evet. tamam mı? Bilirsin. Oyunun oyunu bir şeyidir artık bu. Evet. Anladın mı? Ee, bir e, bir şeydir. E, stilidir. Artık, hani, yüksek işte level 1'ini yani. bulursun, peşine takılırsın, sen Aynen. level kazan. Konsolcularda mesela, hem deli gibi para verip de aldığın bir oyun, hem de işte çok titiz şeylerdir ya böyle, işte... Evet evet, anladım. Killsteal'lara çok kızarlar, ondan ha. sonra işte ne bileyim, e, hani... ...böyle e, oyun dengesine vesairesine şusuna, işte ben... in-game -game, in purchase'lara falan deli gibi kısan bir tip. Yani. Grup bu konsol oyuncuları. Evet. Ne olacak şimdi bu adamlara? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bundan ilgili aslında çok şikayet yap. Alfa'da zaten hani hmm. ilk başta zaten şikayet geldi. Ee, şimdi yani Bungie mesela bu oyuna baktığında şöyle bir şey görüyorsun. Adam diyor ki bir kere sen oturacaksın abi. Level kasacaksın diyor. Tamam mı? Yani istersen gir diyor mut yani hoş ilk baş 5 beş, level 5'e gelmeden multiplayer'e giremiyorsun zaten <gülüyor> de. Level 5'e kadar geleceksin diyor. Sen zaten hikayeyi oynarsan diyor. Zaten level 5'e, level 6'ya, belli bir levela kadar gelirsin diyor. Tamam mı? Hikayeyi çünkü zaten bakıyorsun. Ondan sonra seçtiğin yerler diyor ki level 5 diyor hikaye içi mesela. Level 6 diyor, level 3 diyor <gülüyor> mesela. Bunu görüyorsun. Orada zaten sonu hikaye oynarken level'ı zaten sana arttırıyor. Tamam mı? Level 5'ten önce de in, in, şeye giremiyorsun, e, multiplayer'e giremiyorsun ama şöyle bir şey yapabilirsin, sen level 5'e kadar kastın, sonra dedin ki bana alan hikayeden, yani umumla dinleyen hikayeymiş, ben multiplayer'cıyım abi diyorsun tamam mı? Ve e, oturuyorsun, işte multiplayer kısmına ne başlıyorsun çünkü, multiplayer kısmında da sana level verdiği için, experience verdiği Ama level verdiği veriyor için, da, şimdi seni dizdiği adamlar işte... E, yani, tamam e, ama senin level'ın aynı adamlar dizliyor seni. Yani şey. şey yapmıyor. <gülüyor> sen level 5'sin de... Ha bir de şöyle bir şey var. Her modda <gülüyor> değişiyor. Mesela bazı modlar var. Mesela şu Iron Banner modu vardı ya. Hani <gülüyor> açtılar. O Iron Banner modunda mesela level çok önemliydi. Yani level 5 sen, level 8 seni kafana koyuyordu. Ama her yerde aynı... Her modda aynısı geçer değil. Mesela her modda level 8 olması birinin senin level 5 olman önemli değil. Anladın mı? Onun, onun dengesini yapıyorlar. Yani belli modlarda... Mesela sen diyorsan ki ben level'ımla arkadaş ön plana çıkmak istiyorum. Yani hani... Şey yapmak, benim için önemli değil, adam level isterse 10 on gelsin, ondan sonra ben öyle kendimi geliştireceğim diyorsan 10'a giriyorsun, o moda giriyorsun. Yok diyorsan ben sonra eşit oynamak istiyorum, bana inanan diyorsan o moda giriyorsun. Ama herifler öyle bir şey deniyorlar ki şu anda, mesela bu birçok insanı ir irite ediyor hakikaten. ona herif kalmış level 8 olmuş. Ondan sonra ben level 5'im, ben bu elifi nasıl alayım, kafası var. Ama şöyle bir şey düşünmek lazım, Battlefield, Battlefield oynuyorsun tamam yıllardır yılda? <Gülüyor> Ulan Battlefield de öyle aslında. Ya yani Battlefield'da da ben oyuna giriyorum. Daha yeni almışım oyunu değil mi mesela? Herif benden iki hafta önce almış. Olmuş sana level 25 böyle dizmiş böyle. Önleri açmış bütün silahları. Takılıyor tamam mı? E sen level 1 olarak bir giriyorsun. Herif sağ sana alırsan kodumu ölüyorsun zaten. Ama Aslında şeyde aynı de var. aynı orada da var. Hay, ama şey e, hani tamam. Kasıyorsun öyle öyle öyle öyle açıyorsun sen de orada. Tamam orası biraz öyle. Yani investment yapıyorsun orada. Birazcık şey de var e, sen söyle. Bunu hani da, da bu aynı birazcık, yapacaksın. Bu e, birazcık... Karakterin kendi özelliklerini de açamıyorsun ya. Yani belli bir level'a gelene kadar Aa, Bıçak atamıyorsun belli bir level'a i̇şte, level e kadar. İşte level 5'e geldiğinde açıyorsun işte hepsini aslında. <gülüyor> aslında hepsini açmıyorsun. Çünkü Hayır, altında tamam da, görüyorsun yani 15 basit tane. Basit gereken şey de, Yani level 5'te karşına gelecek olan adamla kapışabildiğin kadar olan şeyi sana açtırtıyor. Şu, şu da var. Hani mesela e, atıyorum strength'ini artırırsan diyor ki sana el bombası rejinalar işinin işte hızlanır diyor. Evet. Tamam mı? Evet. <gülüyor> Karşı, bu mesela MMO e, FPS'lerde çok e, hani şikayet edilen şeylerden biri. Çünkü bu mesela hani e, genellikle ya parayla ya da rütbeyle satılan bir ek özellik oluyor mesela. Atıyorum sen normalde bir tane el bombası taşıyabiliyorken sen ek bir cep alıyorsun ya parayla ya da rütbeyle tamam mı? İki el bombası taşıyabiliyorsun. Evet. Hatta işte e, benim eskiden yönettiğim bir oyunda şöyle bir şey vardı. Bir özel bir el bombası vardı mesela. Yine parayla veya rütbeyle ya da işte oyun içi parasıyla alabildiğin. Bir tane yerine iki tane atıyor daha küçük hasarlı. Şimdi onlardan iki tane dizdiğin zaman toplamda dört tane el bombası oluyor tamam mı? Milletin kafası evet, karışıyor. Evet. Hani bu işte haksızlık mı değil mi? Hı. İşte e, pay to win, oyun yapıyorsunuz vesaire Ama şimdi muhabbette. orada tabii başka bir türlü, yani para veriyorsun onda. Şimdi burada da bir şey yok ki. Bu mesela ne yap ne yapmış abi biliyor musun? İnsanların arifada en çok merak ettiği soru ve çok en çok sordukları şey şu oldu abi. Yine in-game purchase var mı? Hayır o değil. Ne biliyor musun? Ben <gülüyor> diyelim ki hani Diablo'da falan yapabiliyorsun ya mesela işte biri kasıyor, farm yapıyor. Ondan sonra hayvan gibi item düşürüyor, sana veriyor. Sen daha bir bok yapmamışsın. Hayvan gibi armorla geziyorsun mesela. sonra oyunu kolaylaştırıyor senin için. Bunu da dediler ki mesela biz işte oynuyoruz. Güzel item düşüyor mesela. Bu itemleri işte aramızda verebilecek miyiz? Veya satabilecek miyiz? bancı mesela böyle bir şey koymuyor oyuna. Şimdi bunu mesela böyle ilk başta ne yok lan manyak mısın yani? Hani Ben Hunter oynuyorum. Belki de Titan için bana armor düşecek. Vereceğim Titan'a Titan'ın tekine. Ondan sonra Telefonla oynayacak yani. Ne olacak? Niye vermeyeyim falan diyorsun. Bunch'in mesela onunla ilgili bir soru sormuşlardı da Bunch'e. Adam şey demiş. E, biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü bizim oyunumuzda. O herkes kendi alın teriyle kazandığı önemli. Demiş. Yani sen bir karakter kasıyorsan. Hakikaten karakteri kasıyorsun. Ve sana düşen itemler sana düşüyor. Ve sen o item Şimdi, de ondan sonra hak etmeyen birine veremiyorsun. Satamıyorsun da. Şöyle daha. bir şey... E, Çünkü elim gelecek o. böyle. Ondan <gülüyor> sonra işte Devil için ben sonra, Aa bak Devil al sana bu Devil 5 sana item verim. Devil 5 olunca bunu giyersin. Buna herif alsa herife kıyak gideceksin. Ondan sonra millet gezecek böyle kocama itemlerle. Ha, ama ne yapabiliyorsun? Volt var. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Evet, bravo. Volt var. Voltuna sen bütün itemlerini diziyorsun. Tamam mı? Sonra büyük ihtimalle mesela Hunter oynuyorsun diyelim. Sonra Titan'a geçtin. Titanına gidip Titan için bulduğun şeyleri kendi level'in geldiğinde kendi Volt'undan kendine gidirebiliyorsun. Ama eninde sonunda kendi emeğinle şey yapma var. Hani yukarıdan satın aldım bilmem ne yaptım. Böyle bir şey yok anladın mı oyunda? Bu mantaliteyi şey yapıyor. Yani adam diyor ki oturun abi bu oyunu oynayın. Grinding mi yapacaksın? Ne boku yiyeceksin? Yapacaksın. Ondan sonra arkadaşlarına tekrar tekrar oyna. Kendin tekrar tekrar oyna. Levelını arttır. Ondan sonra gir kapış ne yapacaksın. Ama bu level işini yapacaksın diyor her sana. İşte ee, Ama ben level 1'i falan ağlamayacağım. Oturacağım oynayacağım oyunu. Oynayacağım kardeşim. Yani. İşte multiplayer için e, oyunu alanlar işte e, birazcık Oyun yaşayabilir. Ama komple multiplayer zaten. Yani sen oyunun kendi kısmı mesela... Çünkü Tower diye bir yer var mesela. Tower'a gittin. diyelim ki... Yok yok şey değil. Ee, hani PvP için alanlar da... Biraz başta sıkıntı olacak eğer... E, herkesle birlikte başlamazlarsa. Abi evet herkese beraber başlamazsa sıkıntı olabilir de. PvP için alan adamın da yani... E, dediğim gibi hani her... Ne derler? oda olduğu gibi diyelim. Veya işte her... Ya aslında... Bu bu bu var zaten. Hani bu bir evet. özel bir şey değil yani. Diyorum ya bak. Mesela Battlefield 4'ü sen 2 hafta geç al. Yani yeni çıkacak Battlefield'ı. 2 hafta geç al. Sadece Battlefield değil. Call of Duty'de aynı bak. işte oyunlar için alıyorsan 2 hafta geç al. Minnet zaten O sonra hayvan gibi olmuş oluyor. İşte kafayı çıkaralım olsun. Level, level dengesi işte yani bence ufaktan e, şey e, konsol oyunlarının da şey açması gerekiyor diye düşünüyorum. E, yani ben açıkçası atıyorum. Partimde o mesela biz dört kişi atıyorum parti olduk başka dört kişi arkadaşımız parti olduğu zaman biz onlarla birebir maç yapma seçeneğini mesela sunabiliyor olması lazım oyunları çünkü çoğun, çoğu çoğu e, konsol oyununda lobby sistemi yok ya. Yani. Yani var. Var, yani. var var otom matchmaking var ya. Var var ay bunda şey var. Altı kişi e, multiplayer oynadığın zaman e, PvP yaptığın zaman yani. Altı yani 6 kişilik fire team kurabiliyorsun. Tamam mı? O 6 kişilik fire loop diye oyuna sokuyor. Tamam. Onu yapıyor. Karşına 6 kişi daha yani senin ha, daha doğrusu ekipler 12 12, tamam mı? Yani bir ekip, muhtemelen 12 kişi. Sen 6 kişilik ekibi kurmuşsun kendi. Ondan sonra oyuna giriyorsun. Bir 6 kişi daha senin yanına veriyor. Karşıdaki kişi karşı oynuyorsun işte. Veya yani 6'ya yani 6 oynuyorsun. Ya, ya, ya, ya, ya. Pardon, şu... yanlışım. 12 kişi zaten toplamda 6'ya 6, ya, 6, ya, 6 ya Yani şu olaya gelsin istiyorum. Bu arada mesela... şeyi bilmiyoruz ha. Bir tane Alpha'da, da, Beta'da da bir tane mod oynandı sadece. Crucible diye hı hı. Ee, bir şey. Ha pardon. Şey, Control diye. Kapmaca. Control diye bir şey oynandı sadece. Evet, diğer köşe kapmaca. Diğer beş tane daha mod var. O modların ne olduğunu bilmiyoruz. Yani yani hiç benim benim demem şu. Ben hani bu tarz artık birazcık daha MMO e, moduna da kayan oyunlarda şey görmek istiyorum. Atıyorum sen altı e, kişi birleşip maç yapacaksın değil mi? Hı hı. Atıyorum işte e, bir kişi gelmedi onu bekliyorsun. Hı hı. O bir kişiyi beklerken biz eee 3'e 2 tamam mı? Hani kendi aramızda maç atalım muhabbeti dönebilsin. Ama onun işte onun modu vardır. Yani hayır, yani hayır işte lobby sistemi derken mod vardır. Olay dediğim o. O modu vardır. Ne var da Bir onun. tane işte o da açarsın. Var var onların hepsi. Ya o tarz şeyler var. Onlar mesela Hello da vardı onlar. Mesela biz normalde şey yapardık Hello oynarken. İşte çok kalabalıksak yani ee, diyelim ki işte 7 8 kişi kişiysek anladın mı? Öyle bölünemiyorsak yani işte 3'e e üç karşıtlığı bölünemiyorsa ekip ee, şey yapamıyorsan takım hep beraber multiye girerdik. Tamam mı? Ondan sonra multiplayer oynardık. bir 2 3 kişiler gelirdi takıma. İşte falan filan. Böyle karşıladık kapıştırdık o zaman. Ama sonra işte diyelim ki 2 kişi çıktı. Aa tamam ekip şey oldu. Takım olabilecek hale geldi. O zaman tak dönerdik. 3-3 üç veya işte 4-4 maç yapardık. Yani onları zaten şeyde yapabiliyorsun. Yani Bungie'nin ya Bungie bu konulardaki en iyi yaptığı şeyler bunlar zaten. Herifler arayüzü çok iyi yapıyorlar. Ondan sonra şey kısmını çok iyi beceriyorlar. Yani networking muhabbetlerini çok iyi yapıyorlar. O yüzden hani böyle sıkıntı yaşamıyorsun hiçbir zaman. Burada da işte o işleri çok iyi yapmışlar. Ben yani buradaki sıkıntı şu, bizim açımızda yani çok arkadaşlı bir insansan, tamam mı? Bu oyunlarda. Sıkıntı şu, single play kısmını ve işte o hayat e, dü dünya artısı, hmm. ruzur falan filan Üç kişilik fire oynayabiliyorsun, tamam mı? E, o yüzden yani dört de arkadaşsan, bir kişi dışarıda kalıyor. Yani daha üç kişi oluyorsun. O, o biraz sıkıntı. Mesela 4 olsaymış, yine bir derece. Ben yani 4 kişilik bir takımla gidiyorum, takılayım. Dört ama kişi zaten dört, dört şey ol, 3 yani e, klas olduğu için herhalde, o yüzden her klasan birer kişi değil. yani. Üç, ama kısmı, öyle bir zorunluluk üçe. yok ki. Yani oynarken o birimizde illa hunter olmalıyız, birimizde illa ne olmalıyız diye bir sıkıntı yok. Yani bir şey ihtiyaç yok. Bir de mesela şöyle bir şey oluyor. Sen üç kişilik partiminle takılırken, sonrasında yanından bir kişi farklı bir herif geçiyor. Üçüncü kişi geçiyor ve şey yapamıyorsun mesela o, o sayada hani diyelim biz üç kişiyiz Fireteam'ı kurduk işte girdik oyunu oynuyoruz tamam mı? Single player oynuyoruz, hikayeyi oynuyoruz. Aa, diğer tarafta da üç kişilik adam daha var onlar dışarıda kaldılar. Onlar da bir tane Fireteam'ı kurdular. senin oynadığın oyuna giremiyorlar. Hani üç kişi burada ekip ama Hı -hı. üç kişi daha o aynı haritaya sokayım da hani en azından karşılaş değil mi? Yani şey yapamasan bile em ee, aynı e, görevi alıp sanki bir grup olamasan bile hani beraber olursun yine aynı harit üzerinde. Ya o zaman işte on tarzları yapmamışlar. İşte harita. görev vereceğim problemler oluyor. İşte demek ki o kadarı olmamış ama e, yine de işte o biraz sıkıntı. Dediğim gibi hani çok arkadaşlıysan hani herkesin memnun edemiyorsunuz. Hani şundan da oynayayım, bunda da oynayayım. Sürekli aynı şeyi oynar arkadaşlar. O bir an onlar yani open işte. world olmadıktan sonra a... işte tam open world değil işte ya yani tam open world, world derken tam ememol değil yani o yüzden Yarım 10 20 ememol ama mesela şeyler falan çok güzel. Yani oğlum sen bana klavye mouse takabiliyor musun mu? onu? söyle? Kasa. <gülüyor> <Yani>. Bunu buna <gülüyor> verdim. Buna verdim kumandayı. Ondan sonra duvarın dibinden sürterek gidiyor böyle. Duvara duvarda yürüyor böyle. Duvarı kıçına dayamış. <gülüyor> Aslında Öyle tabii, oluyor. kıçı sağlam mı alacaksın? Kapıyı çeviremiyor falan. Nereden geri Atıcı demiyor. Kıçı sağlam mı alacaksın ki arkandan kazık girmişsin? He oldu. <gülüyor> <gülüyor> Boyn'in de bu arada şey de var. Ona dikkat ettiğimi bilmiyorum. Aslında e, set kuruyorsun. Set kurmacayı da teşvik ediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Diyelim ki bir tane bir alet buldun. İşte özel şey, <gülüyor> anlaşılır. Yeşil renk işte oluyor, farklı renkler oluyor. Onu kullandıkça, tamam mı? Belli bir süre kullanınca o kendi içerisinde double atlıyor. Ve şey açılıyor. Özel bir yeteneği, özel bir özelliği şeyi var onun. Ondan sonra perk gibi. Mesela diyor ki işte üstüne zırh giydin. İşte zırhın işte şeyi var. Ee, ne bileyim. İşte mesela RP2, şeyi inkriz ediyor. He, Aa, şarjı değiştirmeyi. Şar yani. e, zırhının işte ondan sonra şarj şeyi var. Kalkanı he. var. O kalkanın hızı dolmasını sağlıyor. falan gibi. Mesela, mesela ekstra bir özelliği var tamam mı? Sen mesela bunu çok kullanınca o şey level atlıyor. Onu da geliştirebiliyorsun. Böylece ekstra özellik kazanıyorsun o armor'la beraber. Sonra gittin bir diyelim daha iyi bir armor buldun. Mesela oyun oyun stratejine göre o diğer armor'u tutup ondan sonra yeni armoru giyebilirsin ya da işte hani öyle bir zırh sistemi kendini oluşturabilirsin farklı. Bunları saklayabiliyorsun çünkü illa yok etmen gerekmiyor veya mesela dersin ki ne oynuyoruz abi işte gideceğiz bilimlerle görevini yapacağız ha, bir dakika diyorsun tower'a gidiyorsun orada volta açıyorsun vault'tan gerekli zırhları giyiyorsun. Volta gitmene gerek yok çünkü zaten envanteri açtığın zaman orada diyor 4 ama o başka daha. envanterde tuttuğum var yani bir yanında beraber taşıdığım var. Tamam bir işte de... ama işte o envanter kısmında da 4 tane 5 tane slot Basta, var. Var evet. orası bayağı dolu yani şey boş yer var ama diyelim ki çok yani daha sonuç için diyorum yani level 50 oldun anasını satayım hayvan gibi ekipman yaptım belki. Olsun bir kısmını voltta tutuyorsun yani anladın mı? Onu diyorum. Bir de şöyle bir şey var, ee, silahları parçalayabiliyorsun. Silahları parçaladığın zaman para alıyorsun. Bir de mesela weapon parçası çıkıyor. O weapon parçalarını daha sonra birleştirip bir yeni weaponlar yapabileceksin belki. Yani öyle bir crafting sistemi koymuşlar. Şey var, ee, bazı, sila bazı silahlar, eşyalar tanımsız çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Descartes Keynes'e gitmen lazım. Yani Descartes Keynes'e gidiyorsun. Ondan sonra herif diyorsun ki işte bu nedir. Ondan sonra para veriyorsun. Tanımlıyorsun tamam mı? O tanımlama yaptığın zaman orada bir rank sistemi var. Ondan sonra bir level şey sistemi var onun da. O mesela artıyor sürekli. O birinci yılı, ikinci level, üçüncü level oluyorsun. Onda da hani kendini geliştiriyorsun falan. O geliştirmeye göre ekstradan yeni şeyler satın tanımlayıp satın alabiliyorsun falan mesela. Böyle farklı farklı sistemler konuşuyorlar. Hele şey var. Bounty sistemi var. Bounty sisteminin işte e, oyun içinde yaptığın ilerden kazan, ekstra şeyler kazanabiliyorsun. Ya işte ek görev alıyorsun aslında. Bounty'den. Crucible'da yani Multiplayer kısmında yaptıklarında ekstra şeyler alabiliyorsun. Çünkü bazı şeyleri sadece parayla alamıyorsun. Diyor ki hem para diyor, hem ondan sonra Crucible'da Level 3 olman lazım diyor mesela. Multiplayer'da da Level Up bu arada. Falan aboksun büsünün farklı Level sistemi falan var oyunda. Hani herifler öyle bir ekosistem kurmuşlar ki. Dinamik anlamında, oyun dinamik anlamında. Otur diyor, <gülüyor> 24 saat benim oyunumu oyna diyor. Anladın mı? Ya oyundan çıkmaman için, hani şey vardır ya, e, MMO'ları falan hani niye oynarsın birazcık, seversin? Dur bir level daha atlayayım, dur bir level daha atlayayım diye oynarsın ya oyunu. Hani olur yok şuraya da gideyim, dur şurayı da keşfedeyim, ay dur şunu da yapayım falan diye böyle bir bakarsın, oturmuşsun mal gibi 24 saat bilgisayar başında gözler çıkmış, el, oyun oynamışsın. Bu da öyle aslında. Dur şuna da gideyim. Dur şu görevi de yapayım. Dur şu silahım neymiş ona bakayım. Hani gideyim şunu geliştireyim. Bilimlerle falan derken bir anda bırakamaz hale gelmeye başlıyorsun oyunu O bunlar, yüzden ben... Bunlar hep seks oldu. İşte bunlar hep seks ama ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ha Şeyi Hı. de söyleyeyim de. Onu söylüyordum tam. Ee, uzay gemisi de satın alabiliyorsun. Yani belli başlı para Ve işte ıvır zıvır şey kazandıktan sonra Uzay gemi de geliştirebiliyorsun Çünkü farklı gezegenlere falan gitme Muhabbeti var ya hmm. İşte belli uzay gemileri Bir gezegen gitmek için yar şey ihtiyacın oluyor Yani işte Uzun mesafe giden mesela jump eden Ondan sonra e, uzay gemisi var Onu satın alman gerekiyor falan filan. Hatta ben şey bekliyorum da Beklentilerin boşa çıkacak bir ihtimalle Uzay savaşı da bekliyorum ben çünkü gemilerin üzerinde silah var. Böyle uzun mesafeye gittiğin yerlerde mesela böyle random adam çıksa, havada <gülüyor> <Pokemon> kapışsan <gibi. gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, dırın diye. Yani değil mi uzayda şöyle o, çünkü şeyler çok Wild güzel yapmışlar. Pikachu. Uzay gemilerini çok güzel yapmışlar. Evet. Farklı farklı modelleri var onların. Böyle onu da geliştirsen falan değil mi? Ki biraz şey X-Wing'e benziyor. Yani X-Wing'e benziyor ama sonra onu geliştirebiliyorsun. İşte onu geliştirsen o çok eğlenceli olur. Yani şey anlamında. Evet. Hem gemini de geliştiriyorsun falan böyle. Sonra işte uzayda bu karşına adam çıkıyor tık tık ondan savaşıyorsun falan. Neyse yani yapabilirler. Çok böyle üstüne ekleyebilecekleri şeyler var. Zaten e, ön sipariş verdiğin zaman şey de geliyor. E, özel versiyonu verirsen yani sipariş. Expansion Pass diye bir şey geliyor. E, direkt böyle iki tane falan. Ondan sonra üzerine hikayenin expansion edecek olan e, DLC'yi sana işte giriş veriyor falan. Öyle olur avır şeyler var. Hani Season Pass dememişler de. Çünkü Season Pass'ler şey oluyor böyle. İşte üç tane multiple harita, bir tane karakter stikini falan gibi. Saç pusak şeyler veriyorlar ya. Böyle, bu böyle gibi bildiğin üzerine ekstradan böyle alım kaydeler mesela iki saatlik, üç saatlik hikaye şeyi ekleyerekten ve ona bağlı olarak da harita koyma falan. Bilmiyorum. Ben şimdiye kadar gördüklerimden gayet memnunum yani. Diyorsun. Diyorum. De bakalım. Evet Destiny böyle arkadaşlar. Evet Destiny'nin demişken... Destiny bu arada şeyini söyleyeyim. Betası şu anda PlayStation 4'te devam ediyor. Başladı. Eee... 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Ee, önümüzdeki hafta Xbox One'da da başlayacak. Eğer ön sipariş verirseniz PlayStation 4 veya Xbox One için Beta'ya girebiliyorsunuz. Ya da işte böyle zaten şu dağıtan insan var. Bu arada şey güzel. E, sen ön sipariş verdin. Sana 3 tane kod veriyor. Ha. Ondan bir tane kendisi için kullanıyorsun. Diğer ikisinde arkadaşların varsa onlara veriyorsun. Hep beraber oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Love Bungie diyoruz o yüzden biz sürekli. Bunların hep seks, hep, hep daha fazla oyun satmak, evet. daha fazla evet. insanları... Evet e, ama bunları düşünmek de var. Evet. 50 açık olacaksın ki para gelsin. <gülüyor> müşteriyi çek çekmek için her türlü şey yapacaksın. Müşteriyi çekmek değil müşteriyi sikir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum işte inşallah. 59 Eylül, Eylül'de de oyun çıkıyor zaten. 59 Eylül'de mi? 9 Eylül. 9 Eylül'de çıkıyor. Çok da bir şey kalmadı zaten. Ee... Beta'dan aldıkları yerden dönüşte ne değiştirirler bilmiyorum. Ben çok bir şey değiştirdik zannetmiyorum ama tavsiye ederim oynayın arkadaşlar. Yes. Evet. Şimdi Bungie ile oha, bir saat doldurduk. Bungie ile bir saat konuştuk. Çok konuştuk. Evet. Yine çok konuştuk. Neyse o zaman ufaktan bu evet, e, balkon keyfini e, kapatalım. Ben de gideyim. Saçımı kurutlayayım. Doğru söylüyorsun. Ben de gideyim Destiny oynayayım. Sen de git destin önüne. It's my dest. Çocuk uyandıysa biraz çocukla oynarız. The Travel. Neyse. Extra kom. Extra. Görüşmek üzere. Mumut almayacak mı? Ha, Momot alın ha. Alın. Alın. Hadi bay.